Selamünaleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Rabbül Aram'in ve Salatu ve Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cema'in ve cemii'il enbiya'i ve al-mursalin ve men itteba'hum ihsanin ila yevm-i Bundan bir önceki dersimizde Yahudi kabileler arasında yani iki Yahudi tarifesinden e, zina eden bir erkekle bir kadının hükmü hakkında Yahudilerin Medine'deki bazı münafıkları aracı göndererek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bu kadınla erkek hakkındaki hükmün ne olduğunu öğrenmeleri üzerine inmişti. E, bazı müfessirler, mesela ıı, İmam Şevkani gibi, İbn-i Cerir gibi, ıı, diyorlar ki bu ayetlerin iniş ıı, sebeplerinden bir diğeri de Kureyze ile ıı, bir ıı, diğer Yahudi kabilesi arasında, Evs yani, Hazreç. Bunlar arasında e, sorunlar vardı. Birbirlerini öldürürlerdi. Bu kabilelerden aziz olan tam diyet alırdı. Güçsüz, zayıf ve zelil olan öbür taraftaki insanın yahut öbür taraftan öldürdüğü kimsenin diyetinin yarısını öderdi. Mesela bunlar bir kişi öldürmüşse zelil olanlar aziz olanları iki kişi öldürmek isterdi <gülüyor> gibi böyle bir dengesiz Adaletsiz ara ara kendi aralarında bir kısas uygulama cezası veya hükmü vardı. Bunu gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sordukları zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştı? Bu kısası denk hale getirmişti. Yani cana can, nefse nefs, göze göz, dişe diş, Tevrat'ta ve Kur'an'da bildirildiği gibi. İşte bu hadiseyi de kimileri birinci veya ikinci sebebi nüzul olarak e, zikretmektedirler. E, tabi bu ayeti kerime e, Yahudilerin e, Tevrat ayetlerini tahrif edip Tevrat'taki hükmü gizlemeleriyle ilgili inen ayetler e, Maide suresinde 41. ayeti kerimeden başlar <gülüyor> 51. 52. hatta 53. ayete kadar, ayet-i kerimeye kadar devam eder. Daha sonra 54. ayet-i kerimede İslam'dan yüz çevirenlerin, mürted olanların durumları anlatılır. 55 ve 56'da müminlerin kimin velisi olduğu ve kimin de müminlerin velisi olduğu konusu işlenir. Yani Allah ve Resulü müminlerin verisidir. İman edenler ve salih amel işleyenler de müminlerin verileridir. Sonra 57. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle, Ey iman edenler sakın ve asla dininizi aşağılayarak istihza eden ve onu oyun oynaş edinenleri ve sizden önce kendilerine kitap verilenleri ve kafir olanları asla evliya dost edemeyiz. Bu ayet-i kerimeler daha sonra geliyor. Demek ki ayet-i kerime yani aynı konuyu işleyen, aynı hükmün etrafında Kur'an'ın hükmünü, daha doğrusu Allah'ın hükmünü beyan eden ayetler birkaç tane ve bunlar hep birbirine bağlı olarak aynı sebeplerin açıklanması üzerine ne yapmıştır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Ve onlar tabi Resulü sallallahu aleyhi ve Selleme gelirlerken <gülüyor> diyorlardı ki gidin o nebidir. O bir nebidir. Eğer hafif bir hüküm verirse yani mesela celt hükmü diyor. Bunu e, İmam Şevkâni naklederken Ebu Davud'un nakillerini e, İmam Zühri'nin nakillerinden söz ediyor. Diyor ki onlar onun Nebi olduğunu biliyorlardı. <gülüyor> nebi olduğunu bildikleri için de dediler ki eğer celt hükmü verirse yani Nur Suresi'ndeki <gülüyor> bazıları diyorlar ki efendim Nur Suresi mi önce inmiştir? Maide suresindeki o hüküm önce inmiştir diye ihtilaflar var aralarında. Ancak şuradan anlıyoruz ki, bu nakillerden anlıyoruz ki Yahudiler Nur suresindeki celt hükmünü biliyorlardı. Yani kırbaç vurma hükmünü biliyorlardı. Neye? Zina eden evli erkek ile zina eden bekar erkeğe celt hükmü inmişti. Ancak bunların rejim edilmesinin hükmü doğrudan doğruya Nur Suresi ile beraber inip inmediği bilinmiyor. Biz de kesin bilmiyoruz. Beraber inip inmediği belli değil. Ancak Yahudiler diyorlar ki gidin bizim Tevrat'ta rejim hükmü vardır zina edenler için. Eğer Muhammed size daha hafif bir hüküm olan kırbaçlama cezasını verirse... Yarın Allah deriz ki, Ya Rabbi senin peygamberlerinden bir peygamberdi. Hı? Deriz ki, inne kâne nebiyyen min enbiye'ike fenehteh fenehtecju bi'i'indehum. Biz onunla peygamberin Allah'ın zulüne çıktığımız zaman deriz ki, O senin rasulün Ya Rabbi. Nebilerinden bir peygamberdir, çıkarıcı ümmete bakınız Yahudilere. O senin peygamberlerinden bir peygamberdi. Biz ne yapalım Ya Rabbi? O böyle dedi, biz de kitaptaki bu hükmü uygulamadık. Yani evli olan erkeklerin zina kadınlarla zina etmesi sonucu recm edilme hükmünü derdik ki ya Rabbi bir bak peygamberin geldi kaldırdı. Biz de işte 100 tane kırbaç vurduk. <gülüyor> Halbuki onlar 100 tane kırbaç vurulmasını talep etmeden önce Tevrat'taki hükmü tahrif etmişlerdi. Yuharrifunel kelime min ba'dima vad'ihi. Allah'ın hükmünü, kelamını yerine konulduktan sonra tahrip etmişlerdi. Dolayısıyla ne yaptılar? Zina eden erkekle kadının yüzlerini karaya boyadılar. Eşek, eşeğin üzerine ters bindirip birbirine iple bağladılar. İnsanların arasında sokağa çıkararak rezil etmeyi düşündüler. Bunun nedeni neydi biliyor musunuz? Daha önceleri rejim uygulanırdı ben İsrail. Yani Yahub aleyhisselamın soyundan gelen 12 kabile onlardır ben İsrail. Daha sonra Araplardan Yahudileşen, Türklerden Yahudileşenler ben İsrail değildir. Onlar Yahudileşmiştir. Onlar ben İsrail değildir. Zenginler zina edince hahamlara para veriyorlardı. Onun hükmünü değiştirmek istiyorlardı. Neyse zenginler için böyle bir torpil böyle bir iltimas bulununca, fakir olan kimselerden, ailelerden de zina edenlere rejim cezası uygulanmak istenince hahamlar tarafından bu sefer halk isyan etmeye başladı. Hayır, onlara yapmıyorsunuz da niye bizim kızımıza, oğlumuza recmi uygulayacaksınız diye Beni İsrail'de bu sefer kargaşa çıktı. Kargaşa çıkın diye, bu işi nasıl hallederiz? İşte zengini de memnun etmek, fakirin isyanını da e ne yapmak? Yatıştırmak için bugün hükümetin yaptığı gibi. Dinsizi de yatıştırmak, imansızı da yatıştırmak için ne yapıyor? Evet. Orta yol bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla Yahudiler bu eşeğe ters bindirme cezasını güya ihdas ettiler ve Allah'ın kitabını daha önce tarif ettikleri kadar neyse ne kadar etmişlerse tahriflerine devam etmeye başladılar. Şimdi, biz dersimize söylemiştik ki, Kur'an, tıpkı Tevrat gibi ve tıpkı İncil gibi hidayet ve nur olarak göndermiş bir kitaptır. Tevrat'ı da aynı sıfatları kullanıyor Allah Azze ve Celle, Tevrat için ve İncil için de aynı sıfatları kullanıyor. Niçin? E kendi gönderdiği vahiy. Şimdi Rabbul Alemin Tevrat'ın içinde de olsa, İncil'in içinde de olsa, daha önceki suhuflarda da olsa, dilediği hükmü, dilediği hükmü o kitapların belli bir kısmını tarif edildiği için geçersiz kılma, kuvvet ve kudretine, hikmetine sahip olduğu gibi belli bir kısmını da ne yapar? Kur'an-ı Kerim'de aynen zikretmekle, değişik bir ifadeyle, fazla veya açıklanmış bir şekilde, yahut bir kısmını zikretmeyerek, bir kısmını bize şeriat olarak göndermeyerek, indirme hakkına ve imkanına sahiptir. Bu kudrete ve bu hikmete sahiptir. O bizim Rabbimizdir. Dolayısıyla efendim, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'da olmayan fakat Tevrat'ta ve Yahudilikte olan bir hükmü uyguladı dediğimiz zaman, yanlışlık yaparız. Ve hata işlemiş oluruz. Tevhid, Hazreti Musa ve ondan önceki peygamberlerin dininin esasıdır. Hazreti Musa ve ondan sonra gelen peygamberlerin de dininin esasıdır. Dolayısıyla tevhid değişmemiştir. Ancak şeriatlar yani insanın teamul edeceği, insanın bedeniyle, malıyla Allah'a kulluk edeceği ve unuhiyeti yeryüzünde tahsik edeceği keyfiyetler değişebilir. Onlar iki vakit namaz kılıyordu, biz beş vakit namaz kılıyoruz diyelim. Onlar elli vakit kılıyordu, bizde beş vakite indirildi. Onlar efendim yüzde mesela yirmi alırlar, bizde yüzde iki buçuk alınır gibi. Ne yapar? Allah istediği zaman şeriatını dilediği kadar genişletir, dilediği kadar daraltır. Daha önce İsrail İsrailoğullarına hiçbir şey haram değildi, değil mi? Değil mi? Ancak Yakup Aleyhisselam'ın haram kıldığı hariç diyor. Demek ki Ben-i e şeriat gelmiş olmasına rağmen her şey haram değildi ki. Onların isyanları sonucu ganimetler haram kılındı, ganimetlerden çaldıkları için. Onların isyanları sonucu hilekarlıkları, sahtekarlıkları ve Allah'a e, isyan etmeleri sonucu hayvanların yağları haram kılındı. Cumartesi günü balık avlamaları haram kılındı. Yoksa aslında bunların hepsi helaldi. Çift tırnaklı, tek tırnaklı hayvanlar beni İsrail'e helaldi. Daha da Allah Azze ve Celle onlara haram kıldı. Niçin? İsyan ettikleri için. O günden Rasul hayattayken Allah'ın şeriatını beğenmeme, Allah'ın emirleriyle amel etmeme tavrını sergiledikleri ortaya koydukları için Allah Azze ve Celle o günden onlara bazı şeyler haram kılmaya başladı. <gülüyor> Demek ki Kur'an-ı Kerim'de o gün daha önceki derslerimizde işlediğimiz rejim ile ilgili Allah'ın hükmü tabiri İmam Şevkânî'nin ve Seyyid Kutb'un da naklettiği gibi ibn merde'nin yapılan bir tefsire göre İmam Zührü'nün de görüşü oymuş. Diyor ki Allahu Teala o kitapta zikredilen şeyin kendi hükmü olduğunu diyor bize bildirdi. Burada Şevkan'ın tefsirinde Fethul Kadir'de aynı şey yazılı. Orada diyor Allah Azze ve Celle onun kendi hükmü olduğunu ne yaptı böylece bize bildirmiş oldu. Diyor, Yani fa fe akbarahullahu bi hükmihi fi tevrat. Onların hükmünü Allah'ın hududunu Tevrat'ta Allah zikretmişti. Daha sonra rejim olayında Peygamber aleyhissalatu vesselam getirin Tevrat'ı okuyun orada Allah'ın hükmü nedir diye. dikkat edin Allah'ın hükmü nedir diye talep ettiği istediği zaman onlar saklamaya çalışmışlardı. Ama Abdullah ibn Selam ve İbni i Suriye Abdullah İbn-i Soru'ya ne yapmışlardı? Onlar itiraf etmişlerdi ki Tevrat'ta ne var? Rejim vardır ve İmam Zülhü demiştir ki o Allah'ın hatlerinden yani cezai hatlerinden bir hattır ve Allah onu haber verdi. Ne? Oradaki hükmün, Tevrat'taki hükmün kendi hükmü olduğundan haber verdi. Şimdi buradan anlıyor muyuz? Tevrat'taki hükmün rejim olduğunu ve o rejimin de Allah'ın hükmü olduğunu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleminde Tevrat'taki o hükmü uygulamakla Allah'ın hükmünü uygulamış olduğunu Dolayısıyla kendisinin mükellef olmadığı bir hükümle değil Kendisinin ve ümmetinin de mükellef olduğu ve olacağı Bir hükümle Resulullah'ın hüküm verdiğini Biz böylece Kur'an'ın bizzat kendisinden öğrenmiş oluyoruz Bu bakımdan modernistlerin ve Allah'ın ayetlerini saptırmak isteyenlerin ve Resulullah'ın sünnetini Yahudileşmek olarak insanlara anlatmak isteyenlerin tavırlarına, davranışlarına ve onların yazılarına dikkat etmenizi söylüyorum bunu. Bizim imamlarımız bunu söylüyor. Bugün ne olduğu belli olmayan ve kim olduğu bile Kur'an ve sünnet karşısında hala şüpheli olan bazı kimseler ümmetin imamlarının Anladığı sünnet anlayışını hiçe sayarak, kendilerini onların yerine koymaya çalışarak ümmetin önünde söz sahibi olmak ve bu ümmete kendi hevaları ve hevesleriyle yön vermeye çalışmaktadırlar. Bizim bunlar karşısında uyanık olmamız ve ciddi bir şekilde meseleleri bu şekilde sünnet ve Kur'an tarifiyle önümüze sürülen meselelerin aslını ve gerçeğini öğrenmemiz lazım. Çünkü heva işi içine karıştırdığı zaman Kur'an'ın Kur tefsiri, Kur'an'ın e, yorumu da ne olur? Allah korusun o hevaya tabi olarak bozulur. Evet şimdi esas bizim bugünkü konumuza inşallah bu şekilde gelmiş olalım. Estağfurullah bismillahirrahmanirrahim. 44. ayet-i kerimedeyiz. اِنَّا اَنْزَلْنَا اَتْ ''Şüphesiz ki mutlak'' anlamda yani ''inne'' kelimesi geldiği zaman isimlerin başında ve zamirlerin başında tekit ve vurgu ifade eder. ''İnne'' ''Şüphesiz ki biz indirdik'' Neyi? Biz indirdik. Şimdi buralardan hareketle çok dikkat ediniz. Tevrat'ın aslında biz iman etmekle mükellef değil miyiz? Ama niye amel etmiyoruz şu andaki Tevrat'ın hepsiyle? <Gülüyor> Kur'an'da ne kadar doğru varsa, Kur'an'da ne kadar emir ve yasak varsa, Tevrat'ta aynısı zikredilmişse zaten biz Tevrat'ın fikrimleriyle amel etmiş oluyoruz. Anlaşıldı mı? Onun için inkar edilemez Tevrat'ın tamamı. Tamamı da kabul edilemez şu andaki muharref kitap. Bu İncil için de aynı şekilde geçerli. Hepsini inkar edemezsiniz, hepsini kabul edemezsiniz. Resulullah da bize zaten ölçü koymuş. Ne doğrulayınız çünkü doğrularsanız belki doğruladığınız şeyler yalandır, ne de yalanlayınız çünkü yalanladığınız şeyler belki doğrudur. Ha. Ama kitabını göndermiş. Bize o zahmeti yüklememiş ki Allahlara gidin araştırın, araştırın, inceleyin, inceleyin. Adamların tarihinde nasıl sapmalar olmuş, İncil'in neresine ne koymuşlar, ne çıkarmışlar, Tevrat'ın neresine ne koymuşlar, ne çıkarmışlar, siz Allah'a iman edip onu doğrulamadınız mı? He, gerek kalmadı. Allah üzrümüzden bu yükü kaldırdı. وَيَدَعْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ Peygamber geliyor üzerimizden yükümüzü atıyor bırakıyor. Yani bizim yükleneceğimiz, yapmak isteyeceğimiz kendimizi mükellef kılacağımız birçok amelden Allah bizi kurtarıvermiş. Sen Tevrat'a iman ediyorsun. Amenna. Veya Tevrat'ı araştırmak istiyorsun. Doğru mu değil mi? E Tevrat'ın Rabbi diyor ki ben size Kur'an indirdim. Onun içindekiler amel edeyim. Evet, inna enzellet tevrâta fîhâ hudan ve nurun. O Tevrat'ın içinde huda ve nur vardır. Huda nedir? Huda tevhid. Buradaki hudadan kasıt hidayet kelimesinin aslıdır. Huda burada İslam ve tevhid demektir. Nur, Allah'ın şeriatı Allah'ın onlara göstereceği yol, indirdiği metot, indirdiği üslup. Çünkü nur, ışık, aydınlık olmadan insan önünü göremez. Değil mi? Efendim, yol olmadan da ışık olsa ne yaparsın? Yol yok. Neresinin yol olduğunu bilmiyorsun. Onun için Allahu Teala'nın dininin esası budur. <gülüyor> hem yolu hem aydınlığı vermiş Allahu Teala. Demek ki Tevrat'ta hem Allah'ın müstakim yolu olan İslam ve tevhid var hüdâ, hem de o yol üzere yürüyebilme, basiret sahibi olabilmenin şeriatı, hikmeti ve fıkıh olan ne var? Nur tanımı sıfatı var. يَحْكُمُ بِهَا اَنْ نَبِيُّونَ O İncil Tevrat ile hükmederler kimler? En نَبِيُّونَ Beni İsrail'e gönderilen nebiler eslemu أَسْلَمُوا İslam'a girenler Subhanallah, Nebiler, İslam'a giren Nebiler diyor. Yani Allah'a teslim olan o enbiya ve peygamberler ne yaparlar? لِلَّذِينَ <gülüyor> hadu, Müfessirler diyorlar ki buradaki لِلَّذِينَ دَكِ لِي yani اللَّذِينَ hadu Yani Yahudileşmiş olan veya Yahudilerden olan Yahut kavminden olan o topluluğa Allah'ın emirleriyle ne yaparlar? Hükmederler. Daha sonra kimler var? Nebilerle beraber dikkat edin. Bir, ennebiyyûn, ellezine eslemû, lillezine hâdû. Allah'a tam teslim olmuş olan nebiler. ve'l-rabbâniyûn, Rabbâniler, ondan sonra vel ahbar üç sınıftan 3 grup insandan söz ediyor ayet-i kerime. 1. Nebiler 2. Rabbaniler 3. Ahbar. Müfessirler diyorlar ki rahmetullahi aleyhim nebiler zaten malumdur. Nebiler beni İsrail'in hem muallimleri hem de rabbanileridir. Bazı müfessirler de diyorlar ki efendim nebiler rasullerdir. Rabbaniler, hakimler, yöneticiler, valiler, voulatul emir yani ulul emirdir, ahbar da alimlerdir. Öyleyse toplum Allahu Teala insanlara üç sınıf insanla hitap ediyor. Nebiler, rasuller, Rabbaniler yani ve ahbar. Ahbar dediğimiz e, <gülüyor> müfreddi, hibr veya habarıdır. Bunu anlamı İbranice nedir? Alim demektir. بِمَا سْتُحْفِزُوا min kitabillahi. <gülüyor> Allah'ın onlardan korunmasını dilediği, Allah'ın kitabından onlar arasında korunmasını dilediği şey ile ne yaparlar? İnsanlar arasında, Beni İsrail arasında hükmederler. Şimdi daha önce tahrif anlatıldı ya, Beni İsrail'in hahamları, ve kâhinleri rabbaniler değil dikkat edin rabbaniler gitti ahbar gitti yerine hahamlar ve kâhinler geldi <gülüyor> bu hahamlar ve kâhinler belamın izni belamın sünnetini yaşatan devam ettiren ve Allah'ın ayetleriyle veyaştaruna <gülüyor> bir ayet ilayse menen kalıyla Allah'ın ayetleriyle yani hükümlerini terk ederek Allah'ın o hükümleri terki karşısında Şan, şöhret, makam ve para, dünya menfaati temin eden kimler? Pahamlar ve sapık din adamları geldi. <gülüyor> Onun için insanlar size Allah'tan bahsetmekle, Resul'den bahsetmekle sizi aldatamazlar. Aldatmasınlar. Bunun bunun karşısında uyanık olmak lazım. Dinle insana gelen birçok insan insanı dinini alır götürür. Sana Kur'an'la gelir senin dinini, imanını alır götürür. Sana sünnetle geliyorum der. Senin gerçekten akaydını tahrip ederler. Ölçü ne o zaman? Nereden anlayacağız bu gelen insanların bize hakkı gerçeği getirdiğini? Önümüzde konuşanların Kur'an diyen, Sünnet diyen, Efendim hak diyen, hakikat diyen, şeriat diyen, tarikat diyen insanların, öyle mi? Bize gerçeği getirdiklerini nereden bileceğiz? Önümüzde diyelim bazı maddeler var, satıyorsunuz, alıyorsunuz. Teraziniz var. Ölçünüz yok, yani e, ölçek aletleriniz yok, kilonuz yok, gramınız yok, metreniz yok, suyunuz yok, bunun, ne, ne bileceksiniz bunun ne olduğunu, keyfiyetini, kembiyetini, niceliğini nasıl anlayacaksınız bu şeyin? O halde insanın da bir ölçü lazım, götürün efendim, bakırı altın suyuna batırın, götürün satın bakır diye, adam ama adamın elinde mihenk taşı var, yok öyle şey, o, ona bir vuracak, onu bir ölçecek. Kontrol edecek, ihtibar edecek, ondan sonra kabul edecek. Altın mı değil mi? Hemen orada anlaşılır. Şimdi ölçümüz Kur'an ve Kur'an'ın sahih anlama, ilmi olan fıkıhtır. Ümmet-i Muhammed bugüne kadar bu fıkhın temelleri üzerine yaşadı. Bu fıkhın temelleri üzerine İslam kurula kurula geldi. <gülüyor> Ama adamlar Müslümanların fıkhına hakaret etmekle işe başlıyorlar. Kardeşim, bizim imamlarımız, bizim önderlerimiz, bu din için mücadele veren insanlar, kanlarıyla, canlarıyla, mücadeleleriyle, Beni İsrail'in sapık hahamları gibi olmadıklarını ispatladılar. Olanları zaten bize ölçü almıyoruz dinde kardeşim, Alimlerimiz almamış, yalan söyleyene hadisini rivayet etmemiş bu ümmet. ahlakı düzgün olmayanın, adaleti olmayanın hadisini almamış bu ümmet, peygamberden geldiğini söylese bile, bırakın kendi sözünü, kendi icadını Rasul'den nakletse bile kabul edilmiyor. Böyle bir ümmet, bu ümmetin ortaya koyduğu fıkıh, elbette insanlar müştehid olsa, allame de olsa, mutlaka hata ederler. Mutlaka ama hata ile, mude'n kasten bir şeyi dine sokmak arasında dağlar kadar fark vardır. Bir adam yanlışlıkla birisini öldürmesiyle kasten öldürmesinin cezası bir mi İslam'da? Hayır. Onun için ümmetin Rabbani olan alimlerinin koyduğu fıkha, iştihatlara karşı tavır koyanlar Müslümanların yolu olan Kur'an'da müminlerin yolu diye tanımlanan İslam'ın hak ve gerçek yoluna çamur atmışlardır. Geliyoruz tekrar dersimize. <gülüyor> وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ Onlar neydi? Allah'ın kitabının şahitleri itler. Daha önce şahit nedir, şehadet nedir izah ettik zannediyorum. Yani kitabı içindeki hak ilimle, getirdiği yolla, getirdiği hükümlerle, cezalarla, ahlaki, ibadi olan mükellefiyet ve müeyyidelerle beraber tutan ve onu yaşamasıyla yaşantısıyla insanların huzurunda ispat eden, o kitaba şahitlik eden insanlardı. Kimler? Nebiler, Rabbani alimler ve ahbarlar. Daha sonra dedik, Nebiler gidince Rabbani alimlerin yerine, ahbarın yerine hahamlar ve kahinler, belam gibi insanlar yer almaya başladı. Ondan sonra da hükümler tarif ettiler. Fe la tahşavun nâse insanlardan korkmayınız. Müfessirler derler ki bu hitap aslında Yahudilere gelen bir hitaptır. Yani insanlardan korkmayınız. Hükümlerin uygulanmasında vahşavni benden korkunuz. Ancak bu hitap umumidir, geneldir. Müslümanları da içerisine alan bir hitaptır. Sadece Yahudileri kastedilen bir hitap değildir. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Âyetlerimle az bir paha, az bir değer satın almaya sakın kalkışmayınız. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ Allahu Kim? Ki bazı müfessirlere göre bu kim? Şarttır. Yani her kim olursa olsun veya kim işte böyle yaparsa cezası şudur türünden şart ve ceza cümlesidir diyen müfessirler var. Mesela Seyyid Tut onlardan birisidir. Ama İmam Kurtubi gibi tefsirinde men lem yahkum Yani وَالَّذ۪ي lem yahkum Ki hükmetmeyen, Allah'ın indirildiğiyle hükmetmeyen kimse şeklinde de nedir? O şekilde bir isim cümlesi olarak da zikredilir diyen müfessirlerde vardır. وَمَنْ لَمْ يَحْقُنْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٓئِكَ هُمُّ kafirun. <الْكافِرُونَ> Allah'ın indirdiği ile bima اَنْزَلَ, اللّٰهِ بِمَا أَنْزَلَ, اللّٰهِ yani, أَنْزَلَ اللّٰهِ Allah, bima اَنْزَلَ Allah, yani billevi اَنْزَلَ Allah. Allah'ın indirdiği ile deyince Allah'ın indirdiğini tamamı gider bunun içine. Bu bakımdan bazı müfessirler bu rejim konusunu Bima enzalallah yani recmi Allah indirmişti. Resul aleyhisselam Yahudiler üzerine bunu uygulamakla ne yaptı? Bima enzalallah Allah'ın indirmiş olduğu ile hükmetti. Daha önce de size hatırlattığım gibi İmam Zührü'nün Şevkani'nin Fethül Kadir'de naklettiği gibi ve daha önce birkaç imam da aynı şeyi söylemiş. Orada diyor Nebi Sallallahu Aleyhi sellemde Tevratla hükmeden peygamberlerden olmuştur. Çünkü nebiyun deyince diyor orada asıl olan peygamberdir diyor. Bu bir tefsir. Bizim rasulümüzdür diyor. Ama bizde rabbaniler ve ahbarlar olmadığı için ayetin tamamını bizim için indiğini söyleyemeyiz. Fakat nebiyun nebiler içerisinde kim de vardır. Rasûl sallallâhu aleyhi ve sellem'de vardı. Bu da bir tefsir, bu da bir yorumdur. Dolayısıyla Rasulle o hükümle hükmetti. Geldiler ya, yani. geldiler ne demişti, Allah azze ve celle ne demişti ayeti kerimede? Demişti ki, فَاِنْ جَعُوْكَ <gülüyor> Sana gelirlerse, ne yap? Fahkum بَيْنَهُمْ Onlar arasında hüküm ver. Veya اَوْ اَعْرِدْ عَنْهُمْ onlardan yüz çelir. Ha sonra da aynı ayet-i kerimede "Ve in hakamte bey ve in hakamte fahkum beynehum bil-kıst." Ve in hakamte Daha önce imamlar diyorlar ki tahyir ayetidir bu. Yani fahkum beynehum veya aard an. Onlar arasında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Bu ayet tahyir Ayetir. Yani seçme hakkı verme ayetidir. İsterse hükmeder, isterse hükmetmez. Onun için daha önce dersimizde dediğimiz gibi, biz e, Müslümanların, alimlerimizin bu konudaki görüşlerine yer vermeye çalışmıştık. İmam Malik gibi bazı mezheplerde Nebi muhtardır. İsterse hükmeder, isterse hükmetmez. Hakkese İslam devleti, isterse hükmeder on meseleler meselelerde ister hükmetmez. Kimisi de demiş ki zimmet ehli olursa hükmeder. Zimmet ehli olması hükmetmez. Efendim ehli kitap olursa işte zimmet akdi imzalamışlarsa hükmedilir. Çekmek kimi de demiş ki İslam devletinin veya İslami hükmün geçerli olduğu beldede bulunan herkes arasında ne yapar? İslam Müslümanları bağlayıcı olan kurutların hepsinde ne yapar? Yahudiler veya gayrimüslimler üzerinde de Allah'ın hükmünü tatbik eder demişlerdir. <gülüyor> Demek ki, kimenin yapkum bima anzal Allah, fa kafirun. Kim Allah'ın indirdiği ile, yani indirdiği ileden kasıt, hem tevhitte, hem de ibadette ve muamelatta kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmese, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Bu ayet-i kerime sahabe arasında olduğu gibi daha sonraki müfessirler arasında da acaba Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler den kasıt ve maksat kimlerdir? Bunlar Yahudiler midir? Yoksa umum genelde Müslümanlar da mı bu ayet-i kerimenin? hükmüne dahildirler diye tartışmışlar. Mesela i̇bn Abbas bunun doğrudan doğruya tevhidi inkar veya Allah'ın varlığını, uluhiyetini, rububiyetini inkar olmadığını İslam ümmeti arasında Allah'ın emriyle hükmetmeyen taifelerden bazıları şayet eğer Allah'ın indirdiğini inkar etmiyor, Resulün getirdiğini reddetmeden cehaletinden veya nefsine ve hevasına uymasından dolayı Allah'ın bir hükmünü uygulamaktan kaçınmış, kaçınıyor ve o hükmü uygulamakta tembellik ediyor veya hevasına itaat edip uygulamıyorsa o zaman diyorlar ki, bu kebeir sahibidir, kebire sahibidir. Buna kafir dememek lazım. Kafir olabilmesi için, kafir olabilmesi için o hükmü inkar ettiği gibi o hükümle hükmetmemesi gerekir. Tabi bunlar birer yorumdur. Ancak bu yorumun tam karşıtı, bu tefsirin tam karşıtı olan tefsirler sahabeden ve daha sonraki ilim adamlarından gelmiştir. Ee, mesela e, Ebu, Ebu Cafer Ennehas diye bir lügat âlimi vardır. Bu ve ona benzer kimseler mesela e, İbn-i Cerir Et-Taberi de buna yakın bir tefsir ortaya koyar. Bu yakın işte daha Hicri 1200'de yaşamış olan Aliusi Ruhul Maani isimli tefsirinde o da orada böyle bir yaklaşımı sergiler. Yani hüküm veren kişi şayet hükmü inkar etmeden hükümden kaçınıyorsa onu nedir? O adam o kimse kafir değildir. Yani ne olabilir? Zalimdir, fasıktır, işte facirdir, fakat kafir olmaz diye bir görüş sergilemektedirler. Ancak Hüzeyfe radıyallahu anh bu ayet-i kerime hakkında sorulur. Okumuşsanız eğer tefsirini bu ayet-i kerimelerin, benden duymuş olmazsınız. Diyorlar ki bu ayet-i kerime hakkında ne söylüyorsunuz? Yani Müslümanlar hakkında mı indi, Yahudiler hakkında mı indi? Gerçi onlar Yahudiler hakkında indi diye düşünerek gelip Huzeyfe ile tartışıyorlar. Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki siz, Yahudiler sizin ne güzel kardeşlerinizdir. Aynı bu tabiri kullanıyor. نِعْمَ الْإِخْوَةُ لَكُوْ لَكُمُ Yahudiler ne güzel kardeşlerinizdir. Niye? Çünkü eğer Kur'an'da hoş olan bir şey varsa sizin içindir, hoş olmayan, ağır olan bir hüküm varsa o da Yahudiler içindir, öyle mi? vallahi <gülüyor> لَتَسْلُكُنَّ teslukunne قَدَّ الشِّرَاكِ اَوْ تَر۪يقَهُمْ قَدَّ الشِّرَاكِ Allah'a yemin olsun ki siz böyle düşündüğünüz sürece siz de Yahudilerin yolunu ne yapacaksınız? Ayaklarına yedikleri terlikler o işte şeyler gibi onun hizasını takip eder ve de onların yoluna gideceksiniz. Şimdi Allah azze ve celle daha önce Yahudilerin rejim hükmünü uygulamamaları hakkında ne demişti? Tevrat'ta Allah'ın hükmü vardı. Ve keyfe yuhaqqimun onlar nasıl olur seni hakem tayin ediyorlar ey Muhammed? Ve indihimet Tevratu fiha hükmullah Onların yanında Tevrat ve o Tevrat'ta da Allah'ın hükmü var. Nasıl oluyor onlar sana geliyorlar? Niye aralarında bu ceza, bu şenî fiil işlendiği halde kendilerine Allah'tan gönderilen bir hükmü uygulamıyorlar da sana geliyorlar? Geldikleri zaman da Resulullah aralarında hüküm verdi. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ Ondan sonra da yüz çevirirler. Bundan sonra da yüz çevirdiler. Neden yüz çevirdiler? Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın rejim ile hüküm vermesinden yüz çevirdiler. Ve ma ulaike bil mu'minin yani ve ma ulaike bil mu'minin ayeti ile ulaike ul kafirun arasında bir fark yoktur. Ve ma ulaike bil mu'minin onlar asla mümin değillerdir. Onlar asla iman etmemişlerdir. Hangi imanda iman etmemişlerdir? Tevhidi i Uluhiyet'te iman etmemişlerdir. Bugün Müslüman Müslümanım diyen topluluklar, İslam dediğimiz toplulukların çoğu Allah'ı Tevhid-i Uluhiyet'te inkar etmişlerdir. Tevhidi i Uluhiyet'te Allah'a ortak koşmuşlar ama Tevhid-i Rububiyet'te Allah'a iman etmişlerdir. Yahudilerin inkarı Tevhid-i Rububiyet'te değildir. Yahudilerin küfrü, uluhiyette olan bir küfürdü, şif küfür olduğu için. Bugün layıkların, demokratların, sosyalistlerin, şunların, bunların, muhafazakarların küfrü hangi küfür türünden? Yahudilerin küfrü türündendir. Hristiyanların küfrü türünden değil, Yahudilerin küfrü, uluhiyette küfür idi. Yani Allah'ın emirlerini, hükümlerini kabul etmeme noktasında Allah'ı mabut olarak, hükmünü, hakimiyetini kabul etmeme noktasında küfür ve şirk idi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ne dedi? ula'ike bil بِالْمُؤْمِنِينَ Yani Tevrat'ta Allah'ın hükmü bırakıp da sana gelen ve daha hafif bir hüküm talep etmek isteyenler var ya, yani senin kendilerine yüz kırbaç zina edenleri vurmanı isteyenler var ya, onlar mümin değillerdir. E pek Allahu Teala Yahudilerin kırbaç vurma cezası talebiyle veya daha hafif bir taleple Allah'ın Resulüne gelmelerini kınıyor da, bugün Müslümanlar nasıl diyebilir ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zina eden evli erkek ve kadını recm etmez, recim etme yoktur İslam'da, böyle bir hükmü Resulullah uygulamamıştır diyenler hatta var. Pekala, bunların bu davranışları ile Yahudilerin hafif olan recmi değil de hafif olan kırbaçlamayı talep etmeleri arasında ne fark vardır? Biz de diyoruz ki recim yoktur, kırbaç var. Yahudiler de ki, inşallah rejmi uygulamaz aramızda kırbacı uygular. <gülüyor> Yahudilerin bu kırbaç cezası uygulamasını Kur'an-ı Kerim tenkildedip eleştirerek, bil muminin diyor onların tavrını ve o kimseleri, işte onlar asla müminler değillerdir diye Kur'an-ı Kerim ortaya koyuyor. Olay bu. Ve ümmet icma etmiştir. Rejim cezası Allah Resulü'nün sünnetinde vardır ve Kur'an-ı Kerim'de nassın ibarenin delaletiyle, Nasın ve ibarenin delaletiyle nedir işaretiyle bu hükmün Allah'ın hükmü olduğu sabit olmuştur. Yoksa Allah'ın resullük kananması lazım Sen nasıl oluyor Tevrat'ta tahrif edilmiş bir kitapta hükmü uyguluyorsun. Kanılmaz mıydı? Rasul Allah'ın istemediği bir hükümle hüküm edecek. Yapabilir miydi? E, bunun cevabını bulmak lazım işte. <gülüyor> Bu sorun cevabını bulmak lazım. Demek ki İslam alimleri ne yapmışlar? Bu şekilde bu ayet üzerinde çeşitli e, yorumlar ve tefsirler getirmişler. Şimdi inşallah sıkılmıyoruz. Tevrat kelimesi Kur'an-ı Kerim dokuz yerde geçer. Onu biraz açalım, izah edelim. mesela Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim gelince mesela hem Mekke'de hem Medine'de Yahudilerden ve Beni İsrail'den söz edilir. Hatta Mekke'de Beni İsrail hakkındaki ayet-i kerimeler Medine'dekinden daha çoktur. <gülüyor> Medine'de Mekke'de 80, 83, 84 ayet kime indi? Geriye kaldı kaç ayet kime? Keristemedi işte Medine'ye indi. 114 sure. <gülüyor> yani 114, 84 sure. Medine'de iniyor, Mekke'de iniyor. Diğeri Medine'de iniyor. Dolayısıyla bu tanımlar hem Mekke'de hem de Medine'de söz konusu. Mesela Ali İmran Suresi'nden bir ayet-i alalım. Üçüncü ayet. Diyor ki Allah sana kitabı hak ile indirdi. Kendi katında olanı tasdik edici olarak ve sana ve daha önce Tevrat'ı ve İncil'i de indirdi. Yine Ali İmran Suresi 48. ayet-i İsa aleyhisselam için وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَةَ وَالْاِنْجِيلِ ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretir. Kim? Allah. Mesela ileriki derslerimizde göreceğiz yine 68. ayet-i kerime. Maide suresinde o ayet-i kerimeyi işlemek istemiyorum. İşte ehl-i kitap, Tevrat ve İncil'i uygulayın emri var Kuran-ı Kerim'de. Ali İmran 50'de yine Allahu Teala İsa Aleyhisselam'a indirilen kitabın İsa Aleyhisselam'a öğretilen Tevrat'taki bilgileri doğrulayıcı olarak geldiğini ve ayrıca İncil'in gelmesiyle daha önce İsrailoğullarına haram kılınan bazı şeyleri onlara helal kılmak için İsa Aleyhisselam'a izin verdiğini söyler. Mesela Ali İmran'da yine Kullu ta'ami kâne hillen li beni İsrail. Daha önce anlattığım şey. Bütün ta'amlar, yiyecekler beni İsrail'e helal idi. İlla ma harrama İsrail'u ala nefsihi. Ancak İsrail yani Yakup Aleyhisselam kendi nefsine haram kıldığı hariç. Min قَبْلِ en تُنَزَّلَتْ تَوْرَاتِ Tevrat inmeden önce, dikkat ettiniz mi? Tevrat inmeden önce, Beni İsrail'i yiyeceklerden hiçbir şey haram değildi. Onun için diyemeyiz ki efendim, şeriatın makasıtlarından, maksatlarından bir tanesi, eşyanın mübah olduğunu bildirmektir. Hayır! Şeriat gelmeden önce eşya veya gıdalar, yiyecekler mi bahtır, haramı yoktur. Yani haram hükmü yoktur. Şeriat geldikten sonra helal ve haram hükmü gelmiş demektir. Bu ayeti tam vermeden geçiyorum. Yani maksat Tevrat kelimesine değinmek için. <gülüyor> Mesela diyor ki yine Maide 66'da, inşallah derslerimize göreceğiz. Eğer diyor onlar Tevrat'ı ve İncil'i aralarında ikame etselerdi. Subhanallah. Demek ki ikame edilmediği için, tahrif edildiği için, tahrif edilenler, tahrif edilenler Allah tarafından kitap olarak korunmadığı fakat vahiy olarak Allah katında mevcut olduğu için ne yaptı allah Teala? Onlara dedi ki eğer onlar Tevrat'ı ve İncil'i ve onlara indirileni dikkat ediniz. Min Rabbihim onlara indirilen Kur'an'dı. Onlar eğer Tevrat'ı ve İncil'i uygulasalardı aralarında, Kur'an gelinceye kadar, tahrif etmeden uygulasalardı, Kur'an ininceye kadar onunla amel etselerdi ve Kur'an geldikten sonra da Kur'an'la amel etselerdi, yemin olsun, andolsun ki onlar başlarının üzerinden ve ayaklarının altlarından rızıklandırılacaklar ve kendilerine rızık verileceklerdi, verilecekti. Daha sonra ben İsrail mesela Cuma Suresi'nde Tevrat'ı taşımadığını, Tevrat'a Allah'ın e, nasıl sarılması gerektiği hakkındaki hükmüne uyarak tabi olup uymadıkları için Allah-u onları bakın neye benzetiyor, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلِ التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُهَا كَمَثَلِ الْحِمَارَ يَحْمُلْ اَسْفَرَةَ O Beni İsrail'den, İsrailoğullarından kendilerine Tevrat yüklenen, Tevrat'ta mükellef kılınan o insanlar var ya, ve sonra da o Tevrat'ı bırakıp taşımak istemeyenler, tıpkı eşeklerin, eşeklerin yük yük tomar tomar kitapları taşımasına benzer. Şimdi Beni İsrail amel etmiyordu ama, Gittikleri her yerde tomar tomar efendim sandık sandık kitapları götürüyorlardı. Ne işe yarar ki? Bugün birçok Müslümanım diyen, alimim diyen insanların evrinde sandık sandık, kamyon kamyon, arabalar, araba, kitap dolu. Ama bunlar bu kitaplarla amel etmedikten sonra, İslamla amel edilmedikten sonra ne işe yarar? Bir insanın evinin altını üstüne her tarafını Kuran-ı Kerim'de doldurun. Allah'ın hükmüne uymadıktan sonra, o Kuran-ı amel etmedikten sonra neye yarar? Evet, şimdi bir tabir geçti ayet-i kerimede, بِمَسْتُحْفِزُ min كِتَابِ 44'te, بِمَسْتُحْفِزُ مِنْ min اللّٰهِ Allah'ın kitabından hıfz edilmesi, korunması kendilerinin talep edilen şey. Demek ki burada Allah istihfazı talep etti onlardan. Nedir o istihfaz? Kitabı hıfz etmeleri ve kitabı korumaları, kitaba sahip olmaları, hafiz olmalarını Allah Teala onlardan istedi. Ama onlar ne yaptılar? Kitabı bıraktılar ve kitaptan yüz çevirdiler. Bu bakımdan Allahu Teala ve men lem yahkum demiştir ve men lem yahkum bima enzelallah fe kafirun. Beni İsrail Yahudiler Allah'ın indirdiği o hükümle hükmetmedikleri için İki sebep var. Birisi kısas yani adam öldürme, insan öldürme cezası için Yahudilerin gelip peygamberden hüküm talep etmeleri, diğer de zina meselesinde Resulullah'a gelmiş olmaları bu ayetlerin inişine sebep olarak gösteriliyor. Dolayısıyla onlar kendilerine Allah'tan gelen hükmü uygulamaktan kaçındıkları ve uygulamadıkları için Allah azze ve celle Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenlerin kafirler olduğunu haber verdi. Şimdi demin Huzeyfe radıyallahu anh'ın o tefsirini açıklamıştım Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek. Daha önce dersimizde gördük, hükümde rüşvetin sahabeler tarafından küfür olarak nitelendiği, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhine Allah'ın hükmünü uygulamama noktasında mahkemelerde kadıların rüşvet almaları ve hükmü uygulamalarından vazgeçmelerini küfür olarak nitelendirdiğini hatırlarsanız anlatmıştım. Bu bakımdan insanlar, biraz sonra göreceğiz, efendim işte insan <gülüyor> Allah'ın emirlerine iman edebilir. İman etmediği halde hükmedebilir. Nasıl olur bu? Şimdi iman etmiyor, onla hükmetmeyecek zaten. Ama iman ettiği halde kuvvet ve kudreti ve imkanı varsa, esaret altında değil, mahkum değil, harp diyarında ve harbilerin esareti altında değilse, bu insanın bazı cezaları, müeyyideleri uygulamaması zaten kendisinden istenen bir şeydir. Zaten o, harp diyarının gayri İslami bir diyarda Müslümanlardan talep edilen şeydir ki, hudutları, cezaları Müslümanlar arasında uygulamamak ve onları nefislerine ve şeytana Allah korusun teslim etmemek için. Böyle olunca, hakim durumunda olan, yönetici durumunda olan, Kuvvet sahibi olanların Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeleri halinde, onların nifaklarına, onların fasıklıklarına, onların zalimliklerine hükmedilmez. Zaten e, Seyyid-i Subrahmetül Aleyh de buna değinmiş. Fethül Kadir de de buna değinilmiş. Müfessirler birçoğu diyorlar ki, daha sonra göreceğimiz gibi, Burada Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileri, zalimlerin ta kendileri, fasıkların ta kendileridir derken, hatta hatta bazı İslam alimleri birinci ayet Müslümanlar için, ikinci ayet Yahudiler için, üçüncü ayet Hristiyanlar içindir diyor. Yani küfür hükmü Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme hükmü, küfürle nitelendirilmesi önce Müslümanlar içindir diyor. Müslümanlar da bu hükmün içerisine girer. Dolayısıyla. Biz Kurtubi'de okuduğumuz kadarıyla görüyoruz ki onun yaptığı nakillerde de Müslümanlar şu kanaate sahiptirler. Bu ayette her ne kadar hususi bir sebep ve nedenle inmiş ise de hitabı umumidir ve bütün Müslümanları bağlayıcıdır. İmam Şabi Rahmetullahi öyle demiş. Hasan-ı Basri öyle demiş. Demiş evet bu ayet bu sebeple bu nedenle indi ama bu vacibetun aleyna bize de vaciptir bu ayete uymak ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kimselerin küfrüne hükmetmek bizim üzerimize de vaciptir. Dolayısıyla bir insan geliyor, kafirler hükmüyle insanları yargılıyor, kafirlerin hükmüyle insanları muhakeme ediyor. Ondan talep edilmiyor, ona zorlanmıyor. Anlıyor musunuz? İnsanın mahkum olması başka, mahkum olması başka... Ee, hakim konumda olmaması başka, işçi olması başka, kadı olması, savcı olması, hakim olması başka. Şimdi herhangi bir hakimle her belediyede çalışan herhangi bir işçi bir midir itikadi yönden? Bir yönden değil mi? Şimdi şunu söylüyorum, yani neyse belki ben yanlış ifade ettim. Birisi. Zinada kimin hükmüyle hüküm veriyor? Yani, hüküm verme noktasında da sevdiğimi düzelecek. Müsaade buyrunuz. Tabi yani itikadi aslında mesele de. Birisi zinada diyelim ki İsviçre kanununu uyguluyor. Bir diğeri adam öldürmede diyelim ki Fransızlar İtalyanlar hukukunu uyguluyor. Ve bu adamdan bu, bu iş talep edilmediği halde bu insan bunu yapıyor. E bu Allah'a indirdiği hüküm müdür? Değildir. Kimin hükmüne hükmediliyor? Şimdi insanın mucber olması, yani rızkını temin için müessese olarak kafirlerin, gayrimüslimlerin bir müessesinde çalışması farklıdır. Zaten harbi bir diyardır, sana İslam'ın hükmüyle hükmetmene müsaade etmiyor. E kardeşim adam sana Allah'ın hükmüyle Müslümanlar olarak aramızda ve aranızda hüküm etmeye engel olan mani olan bir devlet ve bir rejim var iken öyle mi değil mi? Sana Allah'ın hükümleriyle bile kendi aramızda hükmetmemize mani olan bir devlet varken bu de, bu şu demektir şiddetli üzerimize bir ikrah vardır. Yani böyle bir şeyi uygulasak bile Müslümanlar arasında devlet bizi mesela ya 100 yıl hapisle cezalandırır yani bunlar 30 yıl 40 yıl önce olsaydı idamlar rahatlıkla ne yapardı? Yargılayabilirdi. İsterse yargılar niye? Çünkü Müslümanlar kendi aralarında böyle bir hükmü uyguladıkları zaman devletin tüm hükümlerini, tüm mercileri ve rejimin bütün hukuki müesseselerini reddettikleri anlamına gelir. Böyle olunca da devlet bu şiddeti kırmak için kendisi karşısında bunu terör ve anarji görecek, bunu kırmak ve bunu sindirmek için ne yapacak? Daha ağır cezalar uygulayacak, belki ölüm cezasını bizim üzerimize tatbik edecek. Dolayısıyla buna böyle olduğu halde biz nasıl kalkar da kendi hükümlerimizi, dinimizin hükmünü kendi aramızda uygulamıyoruz ama hakim olarak kafirler hükmünü mazlumların, Müslümanların, mustazahların üzerine uyguluyoruz. Gidiyorum, hakimliği talep ediyorum ve hakim oluyorum Müslümanlarınızda hükmü uyguluyorum. Neymiş ki bahanesi? Efendim bir Müslüman gelirse ceza vermek için. Müslümanların hiçbirisi böyle bir şeyi ne Hülagu zamanında ne de Moğolların istilası zamanında kesinlikle buna fetva vermemişlerdir. Özellikle hatta i̇bn Kesir rahmetullahi aleyh Diyor ki yani insan, şu andaki durumumuz biraz farklı. Yani Türkiye'deki konumumuz veya Türkiye'ye benzer ülkelerdeki konumumuzu İslam'ın hakim olduğu bir ülkedeki fıkhi konumda kesinlikle mukayese etmeyiniz. Burada aldanırız ve yanılırız. O diyor ki Moğollar geldiği zaman asla ve katiyetle hiçbir Müslüman Moğolların müessesesinde çalışmadığı yer almadı, Onların hukuki müesseselerine girmediler. Çünkü Moğollar gelince mahkeme kurdular biliyorsunuz. Onlarda yasak diye bir anayasa vardı. Cezai müeydeleri içeren Yahudilikten, Hristiyanlıktan, Budizm'den ve İslam'dan kaynaklanan dört dini temel esas alan bir hukuk sistemiydi. Yasak. Hülagu uyguluyordu. Kazan Han uyguladı bunu. Suriye'de uyguluyordu. Müslümanların hiç birisi Onların hiçbir müessesesine müracaat edip iş almadılar. Ve dolayısıyla böyle de kazan, daha sonralar kendisi Müslüman oldu, o küfür rejimi, şirk rejimi de yıkıldı gitti. Hiçbir Müslüman almadı diyor İbni Kefir. Hatta diyor insanın kendi bahçesinde, kendi işinde, kendi işçisine karşı Allah'ın indirdiği hükümle hüküm etmemesi de bu ayete dahildir. Bahçesindeki işinde bile diyor, işçisine karşı olan muamelesinde bile diyor Allah bir hüküm indirmişse bunu da muamele etmemek de aynıdır. E adam şimdi zulm yedi işçisine zulm yedi yanında çalışana ücretini vermiyor. Asgari ücretten çalıştırıyor Allah'ın kanunu asgari ücretimi mi te teklif etmiştir zengin bir Müslümana? Hayır. Resulullah'ın şeriatı böyle bir şey mi? Hayır. Yediğinizden yiyeceksiniz. Giydiğinizden giyeceksiniz. içirdiğinizden içireceksiniz onlara. E Allah'ın dini bunu söylerken Allah'ın dini bizi kardeş ilan ederken, zengin Müslüman yanında çağırsanı işçi görüyor. Gerekirse onun sigortasını yapmamak, efendim onun zaruri ihtiyaçlarını vermemek için her türlü yola başvuruyor. E peki bunu e, bununla ne yapmak istiyoruz? Allah'ın bir mümine verdiği hakkı elinden gasp edip almak, evet her ne kadar küfür değilse bile kebayirdir. Ama Allah'ın hükmü varken, hükmü bildiği halde bunu, hükmü bildiği halde dikkat ediniz. Hükmü hiçe sayarak en basit bir meselede bir Allah'ın hükmünü uygulamıyorsa kafirdir. Mümin değildir o insan. Demek ki uluhiyette taalluk eden meselelerde hüküm ile hükmetmemek küfürdür. Ama rububiyet meselesinde insanoğlu hata yapabilir. Mesela ee, rububiyeti haluk eden bütün meseleleri bilmeyebilir veya muamelatın cüzriyatını bilmeyebilir. Bilmemek farklıdır. Hüküm sahibi olduktan sonra, yönetim sahibi olduktan sonra, kuvvet ve kudret sahibi olduktan sonra Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmemek küfrün bizzat kendisidir. Kur'an-ı Kerim'in hükmü açık bir sarih. Bazı alimler demişler ki efendim yani bir hükümle hükmetmese ancak onun da demin dediğimiz gibi e, helal oluşunu kabul etmiyorsa buna kafir denmez. Mesela İbn Abbas şöyle bir tanım geliştirmiş diyor ki bu küfrün ve kafirlerin fiiline benzer bir fiil olduğu için ayet-i kerime onlara küfür hükmünü vermiştir. Şimdi ayet Müslümanlar hakkında inmedi ki İbn Abbas'ın bu görüşünü kabul edelim. Ayet doğrudan doğru Müslümanları kast ederek inmedi. Ayet daha önce sibakına baktığımız zaman Yahudi oğullarını kastediyor. Ve Yahudi oğullarının hüküm Allah'ın hükmüyle hükmetmemesi sonucu Müslümanların da böyle bir yola ve çizgiye gireceğini Allahu Teala bize hatırlatarak kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir hükmüyle Allahu Teala beni İsrail'le bizim ümmetimiz arasında ümmetimiz içinde vuku bulacak şeyleri mukayese ederek bize kitabında öğretmek istiyor. Evet. Mesela bazıları demişler ki işte efendim bu ayet Yahudiler hakkında indi daha sonraki ayetler e, Müslümanlar da eğer böyle bir şey işlerlerse sadece Müslümanlar e, inkar değil de efendim kebair açısından küfre girmiş olurlar. Facir olurlar, fasık olurlar, zalim olurlar. Böyle diyenler de var. Ancak bu ayeti kerimede geçen üç tabir var biliyorsunuz. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileri, onlar zalimlerin, onlar fasıkların ta kendileri geçiyor. Ee, müfessirlerden bu üç sıfatı da yani daha doğrusu iki sıfatı, zulüm ve fıs sıfatını da küfrün cinsinden bir zulüm küfrün cinsinden bir fısk olduğunu bunun yoksa her üçünün ayrı ayrı hükümler olmadığını söylemişlerdir. Misal eğer her birisi ayrı ayrı hükümler olsaydı galiba havasız kaldınız içeride veya üç, üç hüküm bu ayrı ayrı bir meselede inen üç ayrı hüküm olsa idi, kendi kendimize şunu sorar, soracaktık o zaman Allah azze ve celle niçin niçin bir meselede Üç ayrı hüküm vermiştir. Yani niçin birisinde kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse onlar kafirlerdir diyor.